Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. El Enfal suresi 1 ila 40. ayetler. Medine döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 30, 36, 64. ayetler Mekkî'dir. Enfal neflin çoğuludur. Harp ganimetleri demektir.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 Çünkü salih amelle, Allah'a itaatle iman artar, günahlarla zayıflar. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Rableri katında onlara hem dereceler, hem bağışlanma, hem de tükenmez bol rızık vardır. Ganimetlerin taksiminden bazılarının hoşlanmayışı, Rabbinin seni hak uğrunda Bedir'de savaşmak için evinden çıkardığı zamanki hale benzer. O zaman da müminlerden bir kısmı savaşa çıkmaktan hoşlanmıyorlardı. Hak yolunda savaş gerçeği apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki onlar göz göre göre ölüme sevk ediliyorlarmış gibi seninle bu hususta tartışıyorlardı. Allah size iki taip eden Kureyş'in ya Şam'dan gelen ticaret kervanı veya silahlı birliklerinden birinin muhakkak sizin olduğunu vaad ettiği zaman siz silahlı olmayanın kendinizin olmasını istiyordunuz. Allah da sözleriyle bunun aksine hakkı açığa vurmak ve kafirlerin arkasını kesmek için silahlı büyük kısımda savaşmanızı istiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü de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 söylemeye gereğini de yapmaya çalışır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyense henüz kalıp insanlığındadır. Kendi mahiyetini tanıyıp bilemeyen ve yüce yaratıcısı ile münasebet kuramayan bahtı karalar sırtlarında bir hazine taşıdıkları halde değerini bilemeyen Anlayamayan, yük taşıyanlar gibi dünyadan göçüp giderler. Allah onlarda bir hayır olduğunu görseydi elbette onlara duyururdu. Ama onlara hakkı duyursaydı bile onlar elbette yine yüz çevirerek dönerlerdi. Ey iman edenler! Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyun. Bilin ki Allah, kişiyle kalbi arasına girer, sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını bilir. Ve siz, elbette yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanın hayatı nasıl ruh ile devam ederse, ruhun hayatiyeti, gıdası ve canlılığı da hak olan din İslam Yine toplumun asırlarca güçlü ve sağlam olarak ayakta durması,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 Ebu Lübabe radihallahu an pişmanlığından kendisini mescidin direğine bağlamıştı. Ölünceye veya Allah tarafından bir af gelinceye kadar bir şey yiyip içmemeye yemin etti. Çünkü ihanet büyük bir suçtu. Ancak dokuz gün sonra nihayet affedildiğine dair bir ayet gelmiş, kendisi de bayılıp düşmüştü. Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız size hem emanet, hem de sizi günaha sürüklemek bakımından bir fitne, bir imtihandır. Ama bunlarda İslami ölçü ve görevlere uyulursa, büyük mükafatın Allah katında olduğunu da bilin. Ey iman edenler! Eğer Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşarsanız, size iyiyi kötüden ayırt eden bir anlayış bir nur verir.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 Ayetlerimiz o müşrik kimselere okunduğu zaman işittik, eğer istesek elbette bunun aynını biz de söylerdik. Bu eskilerin masallarından başkası değildir, dediler. Yine bir zamanda ey Allah'ım, eğer bu kitap gerçek olarak senin katındansa gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı bir azap ver, demişlerdi. Rasulüm.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 Yok eğer imandan yüz çevirirler, düşmanlık yaparlarsa korkmayın. Artık bilin ki Allah sizin Mevlanız, sahibinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El Enfal Suresi 1-40. Ayetleri dinlediniz.